Peygamber Efendimiz'in hayatından tablolarla hem tarihi hadiseyle dinleyicilerimizle birlikte oluyor idik. Zaten ondan bahsetmek, onun zikrinden bahsetmek e, aynı ile şifadır. İki cehan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir isimleri, bir lakapları dahi Şifaullah'tır. Şefiullah, Resulullah, Habibullah bir de Şifaullah'tır. Kendisinden maddi ve manevi şifa talep edenler Allah'ın şafi kafi ismini, afi muafi isimlerini Hz. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuruyla kesbetme, tahsil etme şansına ererler. İnşallah onun zikkiyle beraber Allah en önce muhabbetlerimizi ziyade eylesin. Allah Resulüne karşı muhabbetlerimizi ziyade eylesin. Zaten şifa ve şefaat onun beraberinde ondan hiç ayrılmayan özellikler olarak bizler de tecelli edecektir diye düşünüyoruz. Amin. Bu programda dinleyicilerimizin de teveccüh etmelerine sebep yine Peygamber Efendimizin hayatının, halinin, muhabbetinin burada meşk edilmeye çalışılıyor olması. Evet zaten hemen burada müjdeyi vererek başlayalım rahmetli Gönel Mehmet e hocam da Gönel Mehmet Efendi hocam da çok yapardı bunu şimdi bu radyo 15'i şu saatte Hz. Peygamber'i dinleyelim arzusuyla iştiyakıyla bu frekansa giren insanlar kıymetli dinleyicilerimiz bir kere alacaklarını baştan aldılar bizim radyoyu açtıkları için değil onlar Peygamber Efendimiz'i e öğrenmek kastıyla bu frekansa ayarladılar ve oturdular Belki bir şey daha öğreniriz, o Allah sevgilisinden, Allah'ın Resulünden bir şey daha öğreniriz. Belki muhabbetlerimizin artmasına vesile olur, muhabbetlerimizin artışına vesile olur ümidiyle. Burayı dinlediler, burayı tercih ettiler. Cenab-ı Hak bir kere bu niyetlerinden dolayı onları Resulullah'a yaklaşmak üzere yola çıkmış, onunla görüşmek üzere yola çıkmış insanların zümvesine dahil etmiştir hepsini. Şimdi bu müjdeyle beraber inşallah bizler de bu işin ruhaniyetine sadık kalarak, bu işin ruhaniyetine bağlanarak feyzimizi, inmemizi, muhabbetimizi tahsil etmeye gayret edelim diyoruz. Ve biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerine gelmeden evvel... Ee, Hazreti Peygamber Efendimiz'in zamanında daha o doğmadan evvel, dünyayı teşereflendirmeden evvel zuhur eden fil vakası hakkında da konuşacak dedik. İstiyorsanız fil vakasıyla devam edelim. Ve ondan sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğumu esnaındaki hadiseder. Çünkü Şifa Hatun'un geldiğini, Abdurrahman bin Afın annesi Şifa Hatun'un, Kent efendimizin ebesi olduğunu doğum hadisesine kısmen temas etmiştik. Fakat dedik ki en son dersimizde <gülüyor> geri döneceğiz. E, bu bahsi bir daha işleyeceğiz dedik. Fil vakasıyla beraber peygamber efendimizin doğumuyla zuhur eden mucizeler hususunda konuşacağımızı beyan etmiştik. O yüzden fil vakasını istiyorsanız Eyvallah. elimizdeki eserler hem mevahibiyle dünniye İmamı Kastelani'nin hem Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığı, meşhur Hoca Efendi, Mahir İz Hoca Efendi'ni tertip ettiği ve Ertuğrul Düzda Hoca'nın da sadeleştirdiği Peygamber Efendimiz kitabından hem de Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin iki cihan serveri hakkında kaleme aldıkları, <gülüyor> affedersiniz, fevkalade güzel güzide eserlerinden e, toplu olarak devam ediyoruz. Ara sıra Salih Suruc'un eserine Azim Köksal Efendi Hoca Efendi Hazretlerine mülacat ediyoruz. Ve diğer zikret, zikredeceğimiz edeceğimiz kaynaklarda kardeşlerimiz takip ederlerse, ellerinin altında hemen ulaşabilecekleri Peygamber Efendimiz'in hayatı saadeti hakkında bir kütüphane bölümü bir kitapçık dağırcı oluşacaktır. Biz şimdi önümüzdeki eserlerden, metinden devam edelim. Fil vakasını dinliyoruz. Eyvallah. Allah Teala'nın emriyle yapılan Kabe... ...daima ilahi muhafaza altındadır. Tarihte... ...fil vakası olarak bilinen hadise... ...bunu ortaya koyan ibretli misallerden biridir. Yemen valisi Ebrehe... ...Roma İmparatoru'nun da yardımıyla... Ada yaptırdığı kiliseye... ...arzu ettiği ölçüde rağbet edilmediğini görünce... ...son derece sinirlendi. Ardından... Arapların eskiden beri kutsiyetini kabul edip ziyaret ede geldikleri Kabe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde günümüzün tankları mesabesinde olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yürüdü. Böylelikle Güya insanların yönlerini kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti. Ebrehe'nin gözü o kadar dönmüştü ki gasp edilen develerini geri istemeye gelen Abdülmuttalib'e şaşarak, ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen ise develerini düşünüyorsun demiş. Ve Abdülmuttalib'in Kabe için onun sahibi var. O onu korur. Ifadelerine mukabil kibirle bana karşı onu koruyacak yoktur hezeyanında bulunmuştu. Evet şimdi burada bir duralım. İbret ibret alınacak çok şey var. <gülüyor> bir kere Kabe-i Muazzama'nın Allah Teala'nın muhafazası altında olduğu e, hadisesini o mucizeyi o ibreti bir kenara koyalım bakın ne kadar enteresan kendi kilisesine itibar etmedikleri için başka bir dini inanç üzerine ona göre başka bir dini inanç diyoruz esasında kendisininki başka bir inanç yoksa Allah'ın dini de birdir kendisi de birdir kitabı da birdir anlattıkları da birdir bütün peygamberlerin anlattığı da aynıdır. Ne yapıyor? Silah soruyla, baskıyla, ordular kurarak bu dini sevkiyatı, bu fikri tecelliyi ne yapmaya çalışıyor? Vazgeçirmeye çalışıyor. Bir kere burası ilk önce ibret alınacak bölümdür. Allah selamet versin. Ahmet Yüksel Hoca'nın güzel bir şey var. İlimde demokrasi yoktur diye bir sözü var. İki şey, İnsanların baskısını arada istişareyi kabul etmez. Bir tanesi ilmi gerçekler ne gibi <gülüyor> demokrasiyle baskı zoruyla efendim zor kullanarak ilmi bazı hadiseleri değiştiremezsiniz. Yani ilmen aklan tespit edilmiş bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Efendim dünya dönüyor. Biz bundan sonra bütün devletler karar aldık, dünyanın dönmediğine kairiz diye bir karar çıksa, çıksa bile uygulanamayacak bir karardır. Dünya tekrar dönmesine devam edecektir. Bir başka misal vereyim, yine hoca efendilerin verdiği misali, bir meclis toplansa, efendim oylamanıza sunuyoruz. Hz. Musa peygamber miydi değil miydi, herkese elini kaldırsa peygamber değildi, kabul edenler etmeyenler edilmedi Karar verilmiştir Hz. Musa peygamber değildir diye bir kanun çıkartamazsınız İnsanların fikrini yenerek ancak onları ikna ederek bir menzile ulaşabilirsiniz Fikri öldüremeyeceğinizi anlamanız icap eder Ömer Hayyam'ın bir beyti var bir rubayisi var Onu astılar diyor Onu astılar fakat yanlış yaptılar Mümkün olsaydı da onun fikrine assalardı diyor. Tarihte hiçbir inanç zulümle kaldırılmamıştır ve zulümle kaldırılamaz. Tahrif edilerek kaldırılmıştır, onlardan gibi gözükenler tarafından kaldırılmıştır. O kendi içerisinde kendi bünyesindeki satılmış din adamlarıyla kaldırılmıştır veya kandırılmıştır. Fakat baskıyla kaldırılamamıştır. Burada da baskıyla bunu yapmaya çalışan bir Ebrehe'nin ordusu var. Önüne katarak her şeyi korku salarak namı yürüsün Kabe'ye kadar gitsin diye ordusunu sevk ediyor. Hatta Taif şehrine geldiğinde bir miktar askerle bir adamını Mekke'ye gönderiyor. O da Mekke ahalisinin hayvanlarını sürüp çıkarıyor. Yani bir de ayrıca öncü birlik gönderiyor. Mekke ahalisine hani bozgunculuk yapmak için ne kadar civarında hayvan vesaire falan ot diyorsa ediyorsa bütün oradaki şeylerin hepsini alıyor. Bu arada Abdülmuttalib'in dahi Hazreti Abdülmuttalib'in dahi Hazreti Abdülmuttalib diyorum bilerek ve isteyerek çünkü deminki verdiğimiz cevaptan nasıl bir hazret olduğunu anlamış olacağız. 400 devesini götürdü bu gönderilen kişinin Ebrehin ordusundaki kişinin Hazreti Abdülmuttalip'in 400 devesinde aldığı vakası var. Bunun üzerine Cenab-ı Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin dedesi hemen Ebreh'in ordusuna gidiyor. Haber verin diyor. Kureyş'in reisi Abdülmuttalip geldi. Haber veriyorlar. O da hemen şey yapıyor, karşılıyor onu. Hani ne kadar savaşmaya da gelse bir protokol bir şey vardır ya ve soruyor niçin geldin? Abdülmuttalibi böyle sorarak hani tabii niçin geldiği belli de hani diyecek ki şimdi benden aman isteyecek. Aman Kabe'yi yapmamak böyle etme bizi perişan etme. Ne istersen yaparız falan diyecekti ümit ediyor. Konuşturmak için niçin geldin diye soruyor. Hani baştan pazarlık sıkı tutmak için. Fakat o pazarlık hesabını yapa dursun Hz. Talip ona söylediği şeyle tamamen onun pazarlığını da akli muazenesinde düşüncelerini de bertaraf ediyor. Diyor ki sen benim diyor 400 dere devimi almışsın. Hemen diyor o 400 deveyi iade et. Hemen. Ebrehe ben senin hakkında çok şeyler duydum sen müthiş bir insanmışsın, şöyle reismişsin, şöyle vakarlıymışsın, şöyle heybetliymişsin ama seni ben gözümde büyütmüşüm diyor. Neden? Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum, sen 400 tane 500 tane devenin derdindesin. Bu nasıl riyaset, bu nasıl hakimiyet, bu nasıl önderlik diyor. Onun üzerine tarihe geçecek o büyük sözü Hazreti Peygamber'in Nesli Pakin'den bizlerde öğrenmiş oluyoruz. Diyor ki ben develerimi istiyorum. Zira develerin sahibi benim. Ben kendi mesuliyetimden konuşuyorum. Bu bana yaptığım bir tacizdir. Dolayısıyla bunu telafi etmen lazım. Kabe'ye gelince, Kabe'nin adı Kabetullah'tır. Orası Allah'ın beytidir. Onun zaten muhafızı Hazreti Allah'tır. Ben onu korumak veya onu muhafaza etmek için senden aman dilemek, şöyle dursun aklımdan bile geçirmem diyor. Oraya gittiğin zaman Allah senin başına geleceği verecektir. Hep böyle olmuştur. Muhakkak surette Kabe bu şekilde e, taarruz eden kişiler muhakkak Allah tarafından cezaya çarptırılmıştır. Korursa o koruyacaktır. Eğer yıkılacaksa da senin zulmünle Bunun da bir sebebi vardır. Ben bu işi Allah'a havale ettim diyor. İşte o yüzden Hazreti Abdülmuttalib'in cevabı ile evrede. Zaten sersem olan halini iyice sersemliğe vurup diyor ki: "Beni kimse durduramayacak. Neticede işte ben buraya kadar geldim ve onun üzerine doğru yürümeye devam edeceğim. Hazreti insandan, hazreti insandan <gülüyor> Affedersiniz. Duyduğu bu söz yetmemiş olabilir. Fakat Allah Teala Merhametinden dolayı gerek insanla, gerek meleklerle, hatta gerekse hayvanatla, tabi hadiselerle insanları ikaz etmektedir. Allah Teala helak etmeyi sevmez, merhametlidir. Her ne kadar helaki, kahrolmayı, perişan olmayı hak eden kullar olsa da Cenab-ı Hak Rahim ve Erhamur Rahimin olması hasebiyle hep mühlet vermiştir. Peki yürümeye karar veriyor. Sonra ne oluyor? Hakikaten iki ay sonra Peygamberlerin sonuncusu dünyaya gelecek. Sonra Kabe'yi kıble yapacak ve Ebrehe ordusunun hali bütün aleme büyük bir ibret olacaktır. Şöyle ki, Ebrehe'nin büyük bir fili vardı. Onu daima askerinin önünde yürütür. Onunla nereye giderse muzaffer olup kazanacağına inanırdı. Tecrübesi o yolda bu sefer de Ebrehe o fili ordusunun önüne kattı ve Mekke üzerine yürüdü. Yani bu maskot falan gibi bir fil değil. Fil zaten büyüktür. Bu fil anormal büyük bir hayvan ve gördüğü zaman insana korku salan bir hayvan. Bunu hep ordusunun başına koyarmış. En kuvvetlisi, efendim en böyle beceriklisi diye. Evet. Mekke'ye yaklaşıp içeri girmeye hazırlanırken fil yere çöktü. ...kaldırıp yürütmeye çalıştılar, yürümedi. Başını başka tarafa çevirdikçe hemen o tarafa koşup gider... ...fakat Mekke tarafına çevrildikçe gitmeyip yere yatardı. Allah Allah, evet. Devam edin. Ebrehe'nin ordusu bu çekişmedeyken Allah tarafından birçok ebabil kuşları geldi. O zaman duralım. Demek ki insandan ibret almasa da Allah merhameten başka işaretler gönderiyor... Şu başına diktiğin hayvan kadar aklın yok mu? Bak ne tarafa çekersen götürüyor ve gidiyor. Fakat Kabe istikametine bu hayvan gitmiyor. Bundan da ibret almadılar. Allah Teala'nın merhametinden ve rahmetinden insanlar edeple, hilmiyetle, ahlakla güzellikleri kespederler. Bir insanda edep ve ahlak kalktığı zaman ona ayetleri de okusanız, ona işaretler de gösterseniz, keramet de görse, mucize de gösterseniz, gözükse, gözüne. O edebi ve ahlakı almayışından dolayı, adeta kalp gözü de kapalı oluşundan dolayı bu gösterilen eserlerin ona hiçbir tesiri olmaz. Bu acayip bir hadise her defasında bütün orduduyu fil ordusunu sevk eden bir filin hiç itaatsizliği gözükmemiş. İlk defa belki de bir itaatsizlik yapıyor. Fakat buna rağmen bu itaatsizlikteki hikmeti anlamayan hayvandan daha aşağı olan o Ebrehe bu en son işareti de kale almadığım için Cenab-ı Hak bu sefer onu insanlarla değil yine hayvanların eee oluşturduğu bir orduyla ve dikkat edin ebabil kuşları kuş fil ilişkisine baktığınızda kuşa nispetle fil ne kadar zayıftır ve attıkları şey de işte kuşların ayaklarını sağabilecek kadar işte mermi boyundadır belki falan ama neticede küçük bir şeydir Allah Teala'nın adetidir en kuvvetli övünerek kudret sahibi olarak Allah'a isyan edenleri Allah en küçük gördükleri şeylerle tepelerler tepelitir ve burada da olan hadise yine Hz. Allah Ebabil kuşlarından kurulu bir orduya e, silah olarak da taşları verdirerek bütün fillerin taşlanması hadisesini e, Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi yaşatıyor ve Ebrahim'in ordusu helak olup gidiyor galiba bir ara mı ee, Bu bu aradan evvel şunu söyleyelim evabil kuşlarıyla alakalı bu taşlama hadisesini kısaca zikredeceğiz fakat daha evvel de programın formatı gereği konuşmuştuk hem siyeri nebiyi işleyeceğiz hem de güncel bazı hadislere e, işaret edeceğiz diye e, şimdi burada fil vakasıyla alakalı fil senesi tabirini İnşallah işleyeceğiz ikinci bölümde. Bir de yeni bazı saçmalayanlar, değişik değişik sözler söyleyenler oldu. O taş değilmiş de onları ebabe kuşlara atlamış da o anda bir laf püskürmüş. Laf püskürdüğü zaman oradaki şeyler işte kurşun gibi fırlamış, şarapner falan gibi. İşte kızgın oluşu da akla daha uygunmuş, kuş taşıyamazmış onları falan filan gibi acayip laflar söylendi. Hem oraya temas edelim hem de Fil vakasına fil senesi denilmesi itibariyle Önümüzdeki günlerin de hicri senenin başlangıcı olması hasebiyle Çok önemli malumatı vereceğiz Evet şimdi ee, çok mühim hadisi ikinci plana bırakalım en önce şunu arz edeyim Bir kere yeni yeni yorumlar çıkmaya başladı Bunlardan bir tanesi fil hadisesinde fil vakasında O taşları kuşların atamayacağı ünder parantez içerisinde ünlem var. E, kuşların atamayacağı olsa olsa orada bir lav püskürüne falan gibi durumun olacağı, oradan sıçrayan taşların da tam isabetli bir şekilde fillerin tepesine vesairesine falan sicin olarak geldiği ve bunun akla daha uygun olduğu, bu kızarmış, fırınlanmış taş gibi anlatılan sicin için lavlardan püsküren veya bir yanar dağın faaliyete geçerek efendim oradan fışkıran taşların buna daha uygun olduğunu söyleyen bazı insanlar çıkmaya başladı. Ki acayip bir şey daha var. Yani burası belki olabilir. Fakat bir acayip hadise daha var. Bu insanlar bunu söyleyen insanlar bir de Kur'an-ı Kerim'e kendi yorumlarının veya başkalarının yorumlarının katılmamasını isteyen insanlar. Şöyle bir uzaktan bakılınca hemen ilk algıladığımız hadise şu. Yani biz bu hususta yorum yaparız ama siz yapamazsınız. Bundan evvelki yorumlar geçerli değildir ama biz yorum yapabiliriz. Temelinde ne yatıyor bunun? Şu yatıyor. Çünkü biz Allah ve Resulullah'a biraz ağır olacak ama bu bir yerinde tespittir. Bu tespiti şimdi yapacağız. İleride bize gerçekten bu tespiti yaptığımız için teşekkür edecekler. Ya Allah razı olsun meğerse bu söylenmiş diyecekler. Bunlar bu nevi insanlar kendilerini bu sahada özgür hissetmelerini şu şekilde izah ediyorlar. Bunu dile getirecekler yakında. Siz yapamazsınız bu tefsirleri. Sizin okuduğunuz tefsirlerdeki hadisi şeriflerdeki yorumlar uygun değildir. Ama biz yaparız. Niçin? Çünkü biz sizin gibi sevgiyle hadiseye bakmıyoruz. Biz çok akıllı adamlarız. Bizim için Allah bellidir, Resulullah da bellidir. Bizim gibi insandır. İşte bir tek kitap gelmiştir. Hususi böyle bir aşktır, bilinenmedir falan gibi şeylerle biz gözümüzde büyütmüyoruz. Biz donuk, sevgisiz, gayet akli, vicdanın sesini dinlemeden ilim adamı tavrıyla peygamber ne demiş getirsin bakalım Allah ne demiş bana mı demiş getir bir bakayım havasıyla baktığımız için tefsili biz yaparız biz akıllı adamlarız diyorlar biz de onlara diyoruz ki Allah size aşkından nasip dar eylesin, o aşkından versin de bu böyle donuk olmaktan işin zahirinde kalmaktan Allah sizleri de bizleri de muhafaza etsin diyoruz ve akabinden ekliyoruz bu büyük bir dalalettir delalet ederken etmeye çalışıyorum zannıyla delil olmaya çalışıyorum zannıyla Allah bizi dalil olmaktan dalalet üzere olmaktan muhafaza eylesin Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde tayran ebabil kelimesiyle bunu açıklıyor tayran ebabil kelimesini farklı bir şekilde anlayan bir tane zat çıkmamış siz bunu anlamaya devam ederseniz, daha akli muazene falan derseniz, yarın bir gün bunu uzaydan inen, diğer gezegenlerden inen, uçan araçlar falan, füzeler gibi de teviller tefsirler olabilir. Lavların patlaması vesairesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Sırf akla uygun olsun. Pişirilmiş, taşlanmış, efendim ne bileyim, haşlanmış taş tarifine uygun olarak hemen belisinde en yakın, Yanar da var biz bunu ona iliştirelim de İnsanlar Kur'an-ı Kerim okudukları zaman Akıllarına ters bir şey bulamasınlar gibi Bir gayret içerisinde olduklarından Fevkalade büyük hataya düşüyorlar Beş vakit namaz kılmak akla terstir Kendi kazandığın paranın kırkta birinin karını Çıkartıp bir başka birisine vermek akla terstir Her şey sana hitap ederken Sabahtan akşama kadar niye aç kalacaksın Oruç da akla terstir. Dinin kaynağı vahiydir. Din yaşandıktan sonra anlaşılır. Öğrenildikten sonra yaşanılmaz. Yaşandıktan sonra öğrenilir. Bir kere Allah'ın ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına kişi teslim olmadan, ne ayetler hakkında, ne hadisi şerifler hakkında, ne emirler, ne yasaklar, ne ibadetler hakkında, ahkam kesemez, Kesmeye gayret etmemelidir ancak kendisiyle Allah arasındaki bağı keser. Rabıta şarttır manevi rabıta şarttır o ahlak ile ahlaklanmak ve muhabbet şartı vardır. Bu muhabbete eremeyen insanlar kendilerince orijinal bir İslam motifi kendilerince yozlaşmamış Kur'an ve peygamber sünnet modeli aramak gayesiyle bu yola çıktıklarında şunu hiç unutmasınlar bu nevi aşksız ve muhabbetsiz bu işi halletmek üzere çok kişiler sahneye çıkmıştır ama bu müseylemetül kezzaptan bu yana daima makus olmuştur daima aksiyle vücut bulmuştur vuku bulmuştur böyle bir işe yeltenmeye çalışmasınlar geçen günlerde bir hoca efendinin fevkalade güzel tespitiyle İslam'da reforma ihtiyaç yoktur Müslümanların kendisini toplamasına ihtiyaç vardır sözünü hatırlatmakla ihtifa ediyorum. Güzel bir sözdür. Şimdi dingin bir musiki eşliğinde çok güzel kalplerimizi muhabbet bağında tazelemek istiyoruz ama şunu unutmamak lazım. Bazen güzel kokuların içerisine çirkin bir koku, koku da katarlar ki koku uzun, uzun müddet devam etsin diye. Bizde bazen muhabbete yakışmayacak ...şeyleri burada zikrediyor olabiliriz. Fakat şunu unutmasınlar... ...bu bir muhabbet bağıdır. Gülü olduğu gibi dikeni de olacaktır. Şimdi dikensiz güller yapmışlar. Geçen baktım kokmuyor. Yani elinize... ...diken batmıyor ama kokusu da yok. Eyvallah. Şimdi bazı şeylerin tespiti de lazım. Bu gülün kokusunu... ...anlamak için böyle dikenleri de... ...görmek lazım çünkü. Her ne kadar romantik... ...dingin, duygusal bir ortamda siyeri nebi işlemek istiyorsak da hayatın bazı realist rasyonist tavırlarına karşı gerçekçi tavırlarına karşı da bağışıklık sistemimizin ayakta olması lazım. Değil mi eyvallah, efendim? Eyvallah. Evet. Biz çünkü ayakları yere basan fakat yere bastığı yerden de her zaman sevdiğine yükselmek üzere olan çift kanatlı Muhabbetle Allah ve Resul muhabbetiyle yaşamaya gayret eden müminler olmaya çalışıyoruz. O yüzden o sebepten dolayı bazı kanaatlerimizi burada zikredeceğiz. Dedikten sonra şimdi çok önemli bakın fil vakası olan seneye fil senesi deniyor. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah hicri seneyi kutlayacağız. Hicri seneye gireceğiz Hicri sene derken şöyle bir yanlışlık oluyor Hemen bunu beyan edelim Ondan sonra iki cinserver efendimizin Doğumuyla alakalı hadiseye geçelim Ki bu mevzu zaten Bütünleştirmiş olacak Çünkü hicri sene de kutladığımız <gülüyor> Hicret takvimiyle alakalı hadise ile e, Hicretin hicret hadisesinin vukuunun Farklı şeyler olduğunu beyan etmek zorundayız Bakın hicri sene denildiğinde <gülüyor> hutbelerde vesairede bunu duyacaksınız. Herkes hicri senenin başlamasıyla beraber peygamber efendimizin hicretinden bahsedecekler. Efendim hicret şöyle olmuştur. Hicret böyle vuku bulmuştur. Oradan Mekke'den çıkılmıştır. Medine'ye şöyle gidilmiştir. İşte hicret çok önemlidir. Dolayısıyla biz hicri seneyi kutlarız. Hicri sene de hicri sene gibi bir vurgu yapılacak. Bu fevkalade büyük bir yanlış anlamaya sebebiyet veriyor. O da şu zannediliyor ki bu hicri senenin başında hicri sene olarak kutladığımız Muharrem 1 diye giren işte 1427 olacak olan önümüzdeki günlerde bu başında Muharrem ayında peygamber efendimiz hicret etti zannediliyor. Bu abes bir şey. Neden? Komik bir durum. Yani bu camianın içerisinde olmayıp da dışarıdan bakan bir insana Müslümanların böyle komik bir halde bulunmasını hiç akıştıramıyoruz, Kendimize gülünmesini hiç hazmedemiyoruz. Muharrem ayında vuku bulmamıştır hicret. Peki niye hicri ne diyoruz? İşte fil vakasıyla alakası burada. Fil vakasını bu hadiseyi izah etmek için zikrediyorum. Fil vakasının olduğu seneye fil senesi deniyor. Niye? Eskiden bir sene içerisinde önemli olan hangi hadise varsa o önemli hadiseye o sene nispet edilirmiş. Yani o sene o vuku bulan en büyük hadiseye göre isimlendirilirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri senede fil hadisesi zuhur etmiş. Fil hadisesi zuhur ettiği için o de dışarıdan bakıldığında daha büyük bir hadise gözükmediğinden o seneye fil senesi denilmiş. Aynı şekilde hicret hakkında da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicret ettiği o sene hicretin çok önemli bir hadise oluşundan dolayı bir kabul edilmiş ve o sene hicret senesi hicret edilen sene manasına tercih edildiğinden ve bir olarak kabul edildiğinden oraya da takvimde hicri takvim denilmiş. Yoksa kamer takvimi, ay takvimi hesabıdır. Fakat Peygamber Efendimiz bir muharremde hicret etmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz lütfen dikkatli dinlesin kıymetli dinleyicilerimiz. 12 Rebu'ül evvel günü dünyayı şereflendirmişler. 12 Rebu'ül evvel günü ahireti şereflendirmişler. 12 Rabi'ül evvel günü Medine-i Münevvere'de şu anda hayatı maneviyesiyle hay oldukları mekana inmişlerdir. Yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz veladeti, irtihali ve tam şu anda bulundukları yere hicretle intikalleri 12 Rabi'ül evvelde olmuştur. Bu gözden kaçmasın. Dolayısıyla bir Muharrem'de Peygamber Efendimiz'in hicretini iade etmek hicret hadisesini anlatmak için çok da uygun bir zaman değildir. Niye? Çünkü herkes bir Muharrem'i Peygamber Efendimiz'in hicreti olarak kabul ettirme ve öyle algılama yanlışına düşmektedir. Hiç olmazsa o sene hicretin olmasıyla beraber hicri senenin kabul edildiği hicri senenin, hicret senesinin bir kabul edildiği gerçeğine temas edilsin. Fakat bu meyanda iki Cihan Server Efendimizin hicretinin 12 Rebul evvelde vuku bulduğunu, 27 safer gecesi seyahata başladıklarını, 3 gün Seyir Mağarası'nda kaldıklarını, sonra 9 gün süren bir yolculuktan sonra Medine'ye intikal ettiklerini, Medine'ye intikal ettikten sonra Kuba mevkiinde olduktan sonra şu anda Devesinin mübarek develerinin çöktüğü iki kere çöktüğü yer var Birisi Hazreti Halit Eba Yübel Ensari Efendimizin Deve tanesinin önü Bir diğeri de burada mescit inşa etmek üzere Tekrar deveyi salın diye işaret buyurdukları O hadiselerin vuku bulduğu gün Yine on iki kere bu derlerdir Herhalde bu tesadüfi değildir Bu sebepten dolayı Allah Resulü aşıkları En önemli geceyi Kadir gecesinden bile faziletli geceyi Mevvit gecesi yani 12 Rebul evvel gecesi olarak görmektedirler. Bunu burada zikretmek istedik. Hicri senenin kabulü hususunda aradan evvel <gülüyor> affedersiniz şöyle bir izahatta daha bulunayım. Hazreti Ömer Efendimiz devrinde hicretin yanlış hatırlamıyorsam 16 veya 17 senesi yani hicret oluşundan bu yana 17 sene geçmiş Hz. Ömer efendimizin hilafet devrinde bin küsur memleket fethedilmiş, İrili ufaklı artık vergiler geliş gidişler, ticaret vesaire öşür gibi hadiseler birbirine karışır bir hale gelmiş, bir takvim belirlenmesi istenmiş, resmi bir takvimin olması icap ettiğinden dini değil, dikkat buyurun dini değil ay günün güneşin dini olmaz Hz. insanın dini olur bir takvim belirlenmesi üzerine heyet kuruldu hatta bu heyetteki konuşmaları vesaireleri e, takip edebilirsiniz Tahir-i Mevlevi'nin ibadet tarihinden bakabilirsiniz diğer eserlerden de okuyabilirsiniz Ahmet Cevdet Paşa'dan Azraki'nin Kabe tarihinden dahi okuyabilirsiniz orada da kısmi bir malumat var Ayrıca İslam ansiklopedisinde de yine bu hususta bazı beyanlar var. Hicri takvimle alakalı. Ben kısaca geçiyorum. Heyet toplanıldığında peki o zaman biz Hicri takvim biz bir takvim belirleyelim ve bu takvimi belirlediğimizi bunu bir olarak kabul edelim. Hangi hadiseyi veya hangi seneyi ölçü alalım? Deyince birisi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamber olduğu seneyi alalım. İsmini vermeyeceğim. Resulullah Efendimiz 40 yaşındayken peygamberliğini ilan etti ya, peygamberliğini ilan ettiği seneyi biz bir olarak kabul edelim deyince Hz. Ali Efendimiz itiraz ediyor. Hayır, siz bu hususta çok isabetli bir başlangıç tarihi tespit edemiyorsunuz. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber olmadı onun peygamber oluşuna tarih düşünmek isterseniz baş edemezsiniz diyor Hazreti Ali. Siz daha bilindik bir şey yapın. Hazreti peygamber ondan evvel de peygamberdi diyor. Biz söylemiyoruz bunu. Hazreti Ali söylüyor. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'yi şereflendirmeleri hadisesinin olduğu seneyi bir olarak kabul ediyorlar. Hicret senesini bir olarak kabul ettiğinden bu takvim kameri yani ay takvimi hicri sene olarak kabul ediliyor. Tabii ki bu senenin şu şu hataya da düşmeyelim. Bakın yıl başında herkes kutlanıyor, bilmem ne yapıyor, kutlanıyor, kutluyorlar, ediyorlar. Aman biz de bunu alternatif olarak kendi senemizi falan organize edelim gibi bir yarışa girmenin alemi yok. Sene başıdır. Aynı o yılbaşı da olsa herhangi bir yılbaşı şekli de olsa, kişinin kendi senelerini, kendi yaptığı işleri mütalaa ederek, hesabını kitabını yaparak, Allah'a hesap vereceğini düşünerek hareket etmesi en önemli şeydir. Tabii ki bu yeni sene başladığı zaman, Ya Rabbi aynı Peygamber Efendimizin dua ettiği gibi, bu yeni seneyi bize hayırlı kıl, mübarek eyle. Eski yaptıklarımı sen affeyle. Bu yeni senede senin rızanı uygun, sana yaklaşmaya uygun ahlak, ibadet ve güzellikleri, sevapları sen bana zibeyle eyle diye dua etmen, hayırlı rızıklarla beni merzuk kıl diye dua etmen herhalde güzel olur. Muharrem ayının başlangıcıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muharrem ayına hususi bir ihtimam gösterir. Hatta bazı hadislerde, <gülüyor> iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellemin Muharrem ayında çokça oruç tuttukları, Fazlaca oruç tuttukları rivayeti de vardır Muhakkak surette Buradan da anlaşılıyor ki iki cihan sever Efendimiz Bu senenin yeni başlangıç ayı olan Bu Muharrem ayının Hakkımızda hayır olmasını Bizler için ve kendisi için Hep istemişler Ve hayatlarıyla da buna örnek Olmuşlardır Demek istiyoruz ki Hemen toparlarsak şu birkaç dakika içerisinde Fil vakasındaki hadisede illa akla uygunluk olacak diye mağmaları, lavları, yanar dağları, yani ancak Ebrehan ordusundan böyle bir kuvvet şey yapar. Yani Allah da tamam da biraz daha böyle dengeli bir şey olsun gibi bir aklı izaha girmek sevdasından bazı insanlar vazgeçsin. Sonra ikinci mesele olarak da fil senesi denilen hadise, fil vakasının olduğu sene olduğu için fil senesi denilmiştir. Oradan hareketle hicri seneyi ifade etmek istedik Tarihlerin Yıl sene hesabının Allah katında Fazla bir ehemmiyet taşımadığı Ama Allah Teala'nın Koyduğu bu ay gün sisteminin Bizler için ehemmiyetli olduğunu Cenab-ı Hak birçok Birçok yerde değil de Dokuz on yerde zikretmiştir Kur'an-ı Kerim'de Fakat aradan evvel şu ayeti de hatırlatayım Cenab-ı Hak Celle şanuhu ve celle celaluhu Sure-i Keyf'de Ay ve gün hesabından Doğabilecek farklara işaretle Esasında ay ve günün Hesabı değil Olan hadiseyi ve size anlatılmak istenen hadiseye bakın Der gibi adeta Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim Ve lebitu Fî kehfihim thalâfe Mietin sinîne Vezdâdu tis'a Bazıları 300 bazıları bir de onun üzerine 9 ekleyenler meselesi var ayeti kerimede. Arkadaşlar dinleyenler baksınlar çünkü vakit daralıyor. 300 sene miladi takvim, 309 sene hicri takvime tekabül eder. Hep hicri sene 10 gün eksiktir çünkü. 9-10 gün eksik fire verir. Belki de miladi takvim fazla çıkıyor. Fakat diyor ki bazıları 300 sene der bazıları da 9 وَلَبِتُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ سَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ سَلَاثَ مِئَةٍ 300 sene demek. وَزْدَادُوا تِسْعَ Veya buna 9 ekleyin. Başka tefsirde bazıları 9 ilave etti. Ne demek 9 ilave etti? 300 sene olarak miladi sene hesap ederseniz bu 309 sene hicii seneye tekabül eder. Demek ki bu sene farkları olabiliyor. Mühim olan nasıl yaşadığımız, ay ve günün hicri miladi oluşu değil, isterse kozmik zaman, bilmem ne zaman, farklı bir takvim daha icat edilsin. Biz bu günlerin ve gecelerin ve aldığımız nefesin hesabını vereceğiz. Dolayısıyla müminler olarak, Allah'a inanmış insanlar olarak, biz amellerimizi istaha, ahlakımızı ihmala gayret edelim, bu ay ve günleri hesaplarken de dinen, ehemmiyet olan ay ve günleri bilelim. Fakat bazı şeylerde de yanlış kanaatlere sahip olmamak için lütfen birazcık bilgi sahibi olmaya gayret edelim. Mevzunun devamında az evvel araya girdiğimiz kısmıyla da dinleyicilerimize bahsettiğimiz güncel hadiselere de muhabbet bağında değineceğiz ee, sözü yerine gelmiş oldu Fatih abi. Evet. Ee, i̇nşallah bu miladi hicri mevzuunda yani da... Yani muhabbet bağına girdik diye e, cemiyetten koptuk zannetmesinler. Hep aynı bağda dolaşıyoruz. Eyvallah. Cemiyetin şu anda işte ihtiyacı olan efendim taze kan cemiyetin şu anda ihtiyacı olduğu muhabbet işte bu muhabbet. Bu muhabbetten bakıyoruz biz. Böylece kendimiz cemiyete hem kendimize faydalı bir hale gelebileceğimizi düşünüyoruz. Resulullah Efendimizin muhabbetiyle ...sarih, güzel malumata sahip olabileceğimizi düşünüyoruz. Hemen istiyorsanız... Eyvallah. ...iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemi... ...müjdeleyen bazı ayeti kerimeleri zikrederek... ...tekrar o havaya, mevlid havasına... ...iki cihan serveri gelecektir, teşrif edecektir. Allah Teala'nın bunu beyan eden ayetlerine... ...şöyle bir kalp nazarıyla bakalım. İnşallah. Peygamber Efendimiz doğmadan önce birçok ilahi tecelli zuhur etmişti. Bütün kainat adeta ona hasret çekmekteydi. Çünkü o yaratılışın sebebiydi. Evvela Allah Teala daha önceki peygamberlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip yardımcı olmaları hususunda ahd ve misak almıştır. Bu onun zuhurunun en büyük müjdelerinden biridir. Ayet-i kerime de şöyle buyrulur. Hani bir vakit Allah Teala peygamberlerden ahit almıştı. And olsun ki size kitap ve hikmet verdim. Daha ruhlar alemindeyken Hazreti Peygamber için ruh halindeki bütün ervahı ı enbiya'dan peygamberlerin ruhundan Hazreti Allah söz aldı. Aynı bir birabbikum diye Cenab-ı Hak kendi Rabbini tasdik ettirdiği gibi sebebi hılkati alem. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zuhur ettiğinde ona yardımcı olmaları için ta ruhlar alemindeyken söz aldı misak aldı İşte o misaka ruhlar alemindeki bu söze işaret ediyor bu ayeti kerime ne buyuruyor Cenab-ı Hak Ant olsun ki size kitap ve hikmet verdim sizde olanı tasdik eden bir peygamber gelecek ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Hani diyorlar ya peygamber sonradan da oluyor. Evvelden başka peygamberler için de söylüyorlar. iki can server efendim içinde. Aman efendim evvelden çok şeyde bir adam değilmiş. Bir kitap gelince olmuş falan çok özür dilerim. Muhabbet bağına bu konuşma şekli uymuyor belki ama. Ne yapacağız bunları zikredeceğiz. Yanlışlığı telafi etmek için. Peygamberlerin sonradan olduğunu söyleyenler var ya bak ne diyor iki cihan serveri efendimiz hakkındaki ayeti kerimede enbiyadan biz söz aldık ve onlardan söz alırken de andolsun ki biz size hikmet ve kitap verdik diyor Hazreti Allah daha ruhlar alemindeyken onlar da sonradan peygamber olmamış yani biz zaten biliyoruz da başkaları duysun inşallah da ikaz olsunlar bırak sonradan peygamber olmalarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin geleceği tebshiratını verirken size ben hikmet kitap bana yakınlığa vesile olacak yakınlığını gösterebilecek en önemli alametleri verdim. İşte siz de buna göre ikrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi demişti? Evet. İkrar ettik demişlerdi de şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Ali İmran 81. Evet, Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail, Kabe'nin inşasını tamamladıktan sonra ellerini kaldırıp Peygamber aleyhisselatu ve selam için şöyle dua etmişlerdi: Ey Rabbimiz, onlara içlerinden Senin ayetlerini kendilerine okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek ve onların nefislerini teskiye edecek kötülüklerden arındırıp kemale erdirecek bir peygamber gönder çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin el bakara 129 şimdi burada çok önemli bir noktaya daha temas etmek istiyoruz peygamberler dua yaparlarken Allah Teala'nın izniyle dua yaparlar Allah Teala'nın müsaadesi olan şeylerde dua yaparlar yani hiçbir peygamber Allah Teala'nın vuku bulmayacak, ezeli ilahiyesinde, takdir-i sübhaniyesinde olmayacak bir iş için, olup henüz bilmedikleri bir mevzu için, ellerini kaldırıp dua etmiş zatlar değildir. Onlar dualarında dahi rızaya muvafık dua etmişlerdir. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın dualarında, Böyle bir Nebi'nin gelebileceği müjdesi kendine verildiği için bu duayı yapmaktadırlar. Ya Rabbi senin rızana muafık olarak sen bana İshak'ı verdin ve İsmail'i verdin. İshak'ı çünkü rüyasında Hz. İbrahim Aleyhisselam İshak'tan beni İsrail peygamberlerinin gelebileceğini, geleceği müjdesini alınca İsmail'den peki diye meyus olmuş. Hazreti İsmail'den de ahir zaman peygamberin geleceği müjdesini almış. İsmail aleyhisselam doğduktan sonra. İşte o duaya iştirak etmeleri, bu Cenab-ı Hakk'ın rızasına iştirak etmeleri halidir. Yani peygamberler dua etti de Hazreti Fahri Alem geldi değil. Hazreti Fahri Alem gelecekti de onlar dua etti. Çünkü peygamberler aleyhi selatu ve selam haziratı, Allah'ın rızası olmadan dua eden zatlar değildir. Kabul olunmayacak duadan sana sığınırım diyor Peygamber Efendimiz. Bir tane daha misal vereyim daha iyi anlaşılacak. Eyvallah. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın kıble olması için 11 küsür küsur sene dua etmişlerdir. Oranın Kabe olmasını Cenab-ı Hak da murad ettiğini bilir rızasının da o yönde olduğunu bilir fakat bu Kabe-i Kabe-i Muazzama'nın kıble olması hususunu kimseye açmadan kendisi devamlı dua etmektedirler ve hatta bu dualarının neticesinde Cenab-ı Hakk'ın o duayı da kendisine böyle bir işin zuhuru mümkün olduğu için ilham ettiğini bilen Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem dualarından sonra da şöyle semaya bakar nazar ederler acaba bugün ayet dinleyecek mi? cibiyle o ayeti getirecek mi diye beklerlermiş zaten ayeti kerimenin de kıble ayeti kerimesinde de biz seni mübarek veçi saadetini semaya gökyüzüne çevirirken görürüz görmekteyiz fevelli veceke şatlal mescidil haram şimdi veci paki saadetini mescide harama çevir ey habibim diye ayet o zaman inmiştir şunu demek istiyorum, peygamberler kendiliklerinden dua eden insanlar değildir. Duaları dahi Allah'ın izniyle, izni hakla olan insanlardır. Dolayısıyla, Ya Rabbi diye başlayan, bizden, bizim bu ümmete, bu nesle onlara kitabı anlatabilecek, senin dini anlatabilecek hak yol üzere bir peygamber gönder Onlara hidayete sevk edici bir peygamber gönder duaları yani artık Ya Rabbi bu zuhur etsin. Biz de senin bu rızana uygun olarak dualarımızla iştirak ediyoruz mu halindedir bunu beyan etmek istedim. Evet nasıl diyor ayeti kerimede? Ey Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek ve onları teskiye edecek... Bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El Bakara 129. Bu da gösteriyor ki iki cihan cehansalveri sallallahu aleyhi ve sellem sonradan peygamber olmamıştır. Ya hoca efendi anladık bunu daha niye tekrar tekrar söylüyorsun demeyin. İnanın öyle hadiselerle karşılaşıyoruz ki bu tekrarların dahi az olduğunun farkındayız. Bu çok önemlidir. Bunu anlamak, idrak etmek çok önemlidir. Peygamber muhabbetinin kalplerimizde uyanması için bu malumatın alınması, yerleşmesi, kalplerimizde ağırlanması çok önemlidir. O yüzden hepsini zikredeceğiz. Sofanın tuzu, suyu gibidir bunlar. Daima bunu konuşacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırakın ruhlar aleminden evvel peygamber olmayı ruhlar alemindeyken kendisine tabi olmak üzere ahit alınan ...bir peygamberdir. Elhamdülillah biz de o peygamber ümmetiyiz. Elhamdülsün. Evet. Hazreti Hazreti İsa aleyhisselam da... ...peygamberliğini İsrail oğullarına bildirirken... ...varlık nurunu müjdeliyordu. Meryem oğlu İsa... ...ey İsrail oğulları... ...doğrusu ben... ...benden önce gelmiş olan... ...tevratı doğrulayan... ...benden sonra gelecek... ...ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen... ...Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim demişti. Es-Saf 6 Annesi, Hazreti Amine... ...varlık nuruna hamile olduğunun ilk günlerinde bir rüya gördü. Rüyada kendisine... ...ey Amine, sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Dünyayı şereflendirdiği zaman... ...her hasetçinin şerrinden onu tek olan Allah'a havale ederim diye dua et ve ona Muhammed ismini ver diye seslenildiğini Selim işitti. Bunun içindir ki işte şimdi buraya kadar anlattıklarımızı burada buraya kadar beyan edilenleri iki cihan serveri Efendimiz saadetle şöyle ifade etmişler. Ben Cettim İbrahim'in duası kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Bir daha Şöyle ruhumuz dinlensin bir daha şöyle peygamber efendimizin ağzından bir kere daha okur musunuz? Ben cettim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Bu kadarı övünmüş bir zatın kokusunu alabiliyor musunuz? İfadedeki sıcaklığın kokusunu fark edebiliyor musunuz? Şu tevazu kokusunu, şu güzelliği, şu cemilliği, nezaketi. Söylerken Allah'ın müjdeleri, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Peygamberlerin müjdelerini ve annesi anneciğinin rüyasını ne kadar güzel ifade ediyor. Ben Ceddim İbrahim'in işaret ettiği zat, Hazret kardeşim Hazreti İsa'nın müjde zat, onun duası, onun müjdesi, onun da rüyası. Böyle büyük bir zatın, böyle peygamberlerin elpençe durduğu, hizmet için kendilerinden misak ve söz alındığı, yemin alındığı, daha nurunun Hazreti Amin'e intikaliyle ismini Muhammed koy diye Allah Teala'nın bizzat himayesinde olan Habibullah Efendimiz'in şu nazik, latif, tevazu sahibi olarak o mütevazı, güzel ifadesine bakın. Bir kere daha okumanızı rica ediyorum. Belki, şu an radyolarını açan kardeşlerimiz duymuş olur. Veya şu anda henüz yatmamış olan bazı küçük kardeşlerimiz bunu ezberlerine alırlar. Bir hadis bir hadistir. Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizleri onların o... Nurlu zatın ceddi pakine Bizleri inşallah ilhak eylesin Amin. Onların o güzel Pak nesinden bizleri İnşallah feyiz Muhabbet ve merhamet ve şefaat Nasip eylesin Cümle peygamberani izam hazaratını Bizden hoşudur razı edesin ve Ya Rabbi Gecenin şu saatinde iki cehan serbere efendimizin valide muhteremesi Hazreti Amine annemize de ...ruhen niyaz ediyoruz... ...bu niyazlarımız vesilesiyle... ...annelik nazını... ...annelik muhabbetini... ...Resulullah Efendimizin nuruyla... ...bizlerin kalplerine... ...inmesine... ...duaları, niyazları... ...onun da himayesi inşallah vesile olsun... Amin. ...o anne duasıyla... ...o anne bereketiyle... ...annesini kırmayacak o peygamberin... ...inşallah nazarı iftifatına ...cümlemiz mazhar olalım... ...evet... Birkaç dakikamız var galiba devam edelim. Eyvallah. Ulvi teşrif ve bu esnada vuku bulan harikulade haller tamam. bahsine geçelim mi? Bismillah ifade? diyelim başlayalım. Eyvallah. Evet. Dem bu demdir. Nihayet beklenen nur miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rebu'l evvel pazartesi sabahında tan yeri ağrırken zuhur alemine tenezzül ederek Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında Dünyamızı şereflendirdi Tabii büyüklerimiz Güzel hadiseleri anlatırken En güzel cümleleri Kelimeleri seçmek üzere Gayret ediyorlar Hadise Alal bir hadise değil Fevkalade bir hadise de değil Hatta harikulade bir hadise Böyle olduğu için Kelimeleri de çok güzel seçmeye Gayret ediyorlar Alelade Herkesin yapabileceği hadiseler fevkal ade, herkesin yapamayacağı fakat insanların çalışarak en mükemmel şekilde ortaya koydukları hadiseler. Fakat mucize ve keramet gibi hadiseler çalışmakla olamayacak. Adetlerin üstünde ve adetleri yakıp bitiren adetleri ve o şekildeki sebepleri ortadan kaldıracak derecede acayip hadiseler olduğundan bunlara harikul âde harikul ade adetleri bile yakıp yıkan kaybeden manasına bir tabir kullanılmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bakıldığında bir doğum hadisesi fakat oluşan hadiselere göre harikulade bir hadise neden? çünkü doğum anında bile öyle tecelliler zuhur etmiş ki aleladilik ve fevkaladilik asla yanımda zikir mevzu bile olamaz neler zuhur etmiş? Bu teşrif ile adeta bütün varlıklar dile getirir hoş geldin ya Resulallah diyerek surura gark oldular. Süleyman Çelebi cihanda bütün zerrelerin bu ulvi teşrif karşısındaki sevinç ifadelerini mısralarında şöyle dile getirir. Merhaba ey ali sultan merhaba. Merhaba ey Kârı irfan merhaba. Merhaba Ey Sırrı Furkan merhaba Merhaba Ey Derde Derman merhaba Hazreti Şifa Hatun diyor ki O doğduğu anda öyle bir nur oldu ki Şarkı ve garbı Doğuyu ve batıyı o nur kuşattı Bir anda Bir şimşek gibi Öyle bir aydınlık oldu ki Ben o aydınlığı daha evvel görmedim Ondan sonra da görmedim diyor Hazreti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 ''Ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi, Medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı.'' Tabii bu arada bunları tek tek zikredeceğiz ama Cenab-ı Amine e, Validemizin e, birkaç tane daha bu hususta sözü var. Onları da istiyorsanız zikredelim. Eyvallah. Bakın ne diyor. Evet. Annesi Amine'den rivayet edilir ki, Dan başka kadınlar gibi gebelik zahmeti çekmedim. Gebelerde olan ağırlıkları duymadım. Fakat gece rüyamda biri gelip, Ey Amine, iyi bilmelisin ki sen alemlerin hayırlısına hamilesin. Doğduğu vakit adını Muhammed koyasın dedi. Doğum yaklaşınca kulağıma şiddetli bir ses geldi. Ürktüm. Bir ak kuş gelerek, kanadı ile arkamı sıvadı. Benden o ürkme ve korkma halleri geçti. Yanıma bakınca bir beyaz kase ile şerbet verildiğini gördüm. Onu alıp içince her tarafımın nur kapladı. O anda Muhammed aleyhisselam dünyaya geldi. Etrafıma bakınca abd menaf kızlarına benzeyen, fakat gayet uzun boylu birçok kızların... ...etrafımda tavaf ettiklerini şaşarak gördüm. Allah Allah. Ya Rabbi bunlar kim ola dedim. Hazreti Muhammed doğarken... ...amininin gözünden perde kaldırılıp... ...cennet hurileri ve melekleri... ...ve daha birçok harikulade haller gördüğü rivayet olunur. Evet. Aşereyim mübeşşereden yani cennetle müjdelenen on kişiden... Abdurrahman bin Avf hazretlerinin annesi Şifa, yahut Şeffa adındaki kadın, o gece Amine'nin yanında bulunmuş ve onun gözüne, doğum sırasında şarktan garba kadar bütün dünyanın nur ile dolduğu görünmüş. Bundan başka daha bir takım fevkalade şeylerin görülmüş olduğunu, Abdurrahman'a söylemiş, o da başkalarını anlatmıştır. O gece Abdülmuttalip, yani şimdi bunlar da çok önemli. Bunu da zikredelim. Aynı gece Hz. Abdülmuttalip, Kabe-i Muazzama'nın orada. Evet. Yalvarıp dua ederken, Müjde ey Abdülmuttalip, şimdi Amine'den bir çocuk doğdu. Vücudu aleme rahmettir diye hafiften, yani gaybtan bir ses işitmiş ve hemen Hazreti Amine'nin yanına gitmiş. O da orada nice fevkalade şeyler görmüştür. Evet. Peygamberlerin sonuncusu sünnetli ve göbeği kesilmiş olduğu halde doğmuştu. Arkasında iki küreği arasında ta kalbinin hizasında bir nişan vardı ki ona hatem ve Mühri yani peygamberlik mührü denir. Evet. Hazreti Aişe demiş ki Mekke'de bir Yahudi vardı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu gecenin ertesi, Kureyş'in toplu bulunduğu yere gelip, ''Bu gece aranızda bir oğlan doğdu mu?'' diye sormuş. Allah Allah! Yani şaşılacak şey, bir insan farklı bir peygamberin ümmeti gibi bir hayat sürdüğü halde, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna ve onun vukuuna karşı, ne kadar dikkatli ve ne kadar dikkatli Kendi sahasında meşgul olmasının getirdiği bir özellikle Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişinin farkında ne kadar, ne kadar acayiptir ki Hazreti Peygamber'in ümmeti olduğunu iddia eden Dini sahada gayret ettiği halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğumunun ve zuhurunun Onun için Alelade bir hadise gibi gözükmesi ne kadar manidar, ne kadar acayip ve ne kadar sahte. Bu ne kadar büyük bir uzaklık. Bazı şeyleri dinlerken gayri ihtiyari o tarafı da insan düşünmeden edemiyor. Evet. Bir Yahudi alimi geliyor ve sesleniyor. Sizin diyor bu gece veya bu sabah yeni doğan bir çocuğunuz oldu mu? Evet. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın bir oğlu oldu demişler. ''İşte son peygamber odur ve arkasında alameti vardır.'' diye haber vermiş. Gitmişler, Hazreti Muhammed aleyhisselamı görmüşler. Yahudi o peygamberlik mührünü görünce aklı başından gitmiş ve ''Peygamberlik artık İsrail oğullarından alınmıştır. Bundan sonra başka peygamber gelme ümidi kalmamıştır. Kureyşliler büyük bir devlete erecek.'' ve şöhretleri doğudan batıya kadar ulaşacak demiş İsrailoğullarından i̇şte bu sebepten dolayı bu sebepten dolayı hasetçilerin şerrinden bir olan Allah'a sığınarak onu muhafaza eyle ve ona Muhammed ismini koy hitabı Hazreti Amine Validemize verilmiştir o hitap sayesinde iki cihan salveri efendimiz fevkalade bir itinayla sayi çocuklardan farklı olarak da hem Cenab-ı Hakk'ın himayesinde hem Âmine Validemizin himayesinde bulunmuşlardır. İsrailoğullarından gelen peygamberler peygamberlerin sonuncusunu bazen Muhammed ve bazen Ahmet diye zikretmiş ve alametlerini söylemişlerdi. Gayb ilminden haber verenler de bunu söyledikleri için o zamanki Yahudi kah kahinler arasında Hatemül Enbiya'ya dair çok sözler konuşulur. ...ve geleceği beklenirdi. Onlar doğum tarihini de bu suretle anlamış ve belirtmişlerdi. Evet. Hasan bin Sabit der ki... ...ben sekiz yaşındaydım. Hatırlıyorum ki bir gün sabahleyin... ...Medine'de bir Yahudi diğer Yahudilere haykırıp... Bakın bu çok önemli yine. Bunu da zikredelim. Evet. Bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu dedi. Hesap ettim... Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu geceye uygun düştü. Abdülmuttalip... Yani Hassan bin Sabit bunu işitiyor. Bir Yahudi böyle konuşuyor herkesin içerisinde. Bu gece ahir zaman peygamberi Muhammed doğdu diye. Veya ahir zaman peygamberi doğdu diye hitap ediyor. Büyüyünce diyor hesap ettim diyor. Bu ne zaman söylenmişti? Ben 8 yaşındaydım. Tam o zamandan hesap ettim peygamberin doğumuna tekabül ediyor diyor. Aklı başına geldiğinde... evet. Abdülmuttalip bu gibi hayırlı alametleri görüp pevkalade memnun oldu ve ''Bu oğlumun şanı pek büyük olacak.'' dedi. Kendisine ''Allah'ın öyle şerefli bir oğul ihsan ettiğine dair güzel bir kaside söyledi ve büyük bir ziyafet vererek bütün Kureyş kavmini davet etti. Herkes geldi, yediler içtiler. Bu ziyafede sebep olan çocuğa ne at koydun diye sordular.'' Abdülmuttalip Muhammed diye cevap verdi. Onlar da böyle dedelerinde olmayan adı koymaktan maksadın nedir dediler. Maksat ve isteğim budur ki onu Allah ve halk pek çok övsünler diye cevap verdi. Tabi bu insanların nazarından bu hadiseyi saklamak için yapılmış fevkalade ince bir siyasettir. Bazı manevi halleri insan ilhamatın geldiği şekliyle karşı tarafa söylemez. Akli sebeplerle onu örter. Yani insanlar bunu çok sevsinler, çok övsünler, yaptığı güzelliklerden dolayı onu çok methetsinler diye Muhammed ismini ona uygun gördüm diyor. Ama Abdülmuttalip de rüyasında Muhammed diye hitap edildiğini, Hazreti Amre de yine rüyasında Muhammed ismini konulması gerektiğini, Biliyordu. Fakat bunu başkalarına söylemek henüz hali sababetinde olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir tehlike ve fevkalade bir kıskançlık belki anlamayanlar içinde bir istihza konusu olacağından Hz. Abdülmuttalip çokça övülsün çokça kendisine sena edilsin herkesin övgüsünü methi senasını kazanabilecek bir kul olsun diye Muhammed ismini koydum diyerek akli bir çerçevede insanlara o nuru henüz idrak edemeyecek insanlara bir şey sunmuş oluyor mazeret sunmuş oluyor evet biraz daha devam edelim peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'in pek çok isimleri vardır en meşhurları Muhammed ve Ahmet'tir Muhammed Arapça'da pek çok övülmüş zat demektir Mahmud Mustafa Sahibül Beyan Sahibül Hatem Sahibül Makamül Mahmud Sahiül Kadib Sahibül Hirave Hirave de Peygamberler sonuncusunun yüksek lakaplarındandır. İbni Arabi Hazretleri Muhaddini İbni Arabi Hazretleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin çok ismi olduğunu ve alemi manada müşahede ettiği ve alemi manada keşfettiği isimlerle Peygamber Efendimiz'in yüzlerce on binden fazla hatta on iki bin tane ismi olduğunu söylüyor. Hz. Allah Teala'nın da isimleri doksan dokuzdan ibaret değildir. Esmaül Hüsna denilen diye meşhur olan o doksan dokuz isim ezberlenmesinde fayda olmayacak olan 99 isim olarak tespit edilmiştir sahih Buhari ve Müslim'de geçen hadisi şeriflere bakılırsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o isimler diye zikrettiği isimlerin bir yerde 114 bir yerde 120 küsur bir yerde 118 olduğunu görmüş oluruz yani şunu demek istiyoruz Allah'ın isimleri de 99'dan ibaret değildir esma Hüsnası olarak bilinen 99 ismi ezberlemek mevzuu vardır. Bir tertiptir yani 99 isim tertibidir. Yoksa Allah Teala'nın da bizim bilemediğimiz, kısmen de bazı zatların bildirdiği yüzlerce ismi vardır. Hatta işte meşhur olan 1001 esma denilen esma sistemi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de kemaline, kerametine İhsanına, rahmetine, rahimiyetine, ahlaki güzelliklerine işaret eden birçok ismi vardır. Esma-i Muhammedi onunla müsemma olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin birçok ismi vardır. Delailul Hayrat isimli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamları tertip eden Süleyman Cezuri Hazretlerinin eserinde bunlardan 200 küsur tanesi zikredilmiştir netice Ahmedü Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cenab-ı ismiyle, cismiyle, ruhiyle, ahlakıyla bizleri meşgul edenlerden, meşgul olanlardan eylesin. Cenab-ı o isimlerle o isimlerle muhtasif olan Hazreti Peygamber Efendimizin ahlakından bizleri güzelce ahlaklandırsın. Ruhlarımızı Ruh-i Resulillah'a aşinayı ruh eylesin. Efendim e, müsaadenizle bendeniz gerçekten biraz konuşurken de zorlanıyorum. E, fakat Peygamber Efendimizin Şifa ismi şerifi, Şifaullah ismi şerifi yüzüstü hürmetine ondan bahsetmekle şifa buluruz ümidiyle buraya geldik. Eyvallah. Fakat gerçekten zorlanmaktayız ama elhamdülillah programımızın da sonuna gelmiş olduk. Eyvallah. O yüzden kıymetli dinleyicilerimiz, bizi suçu lisan ettiysek bazen böyle dilimiz dolaşıyor rahatsızlıktan dolayı affetsinler. İnşallah önümüzdeki hafta ölmez say kalırsak iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına sihir devam edeceğiz.